Bu söylemeden gelen sonra İbn-i Ömer'in aktardığı Güzel. bir ölü böyle. Bunu geçelim şimdi. Bu relatiklerin arasında kendisine dönük bir e, de var. Diyor ki Afrika'nın adlı bir arkadaşta sabahın iki katını tercih etmem diyor. Evet. Sabahın arasında bir sünnet onu. Sabahın arasında iki lokatındaki o lokatında çok az olur. Diyelim ki bu ürün sünneti hemen daha doğal edilir diyor. Hıdış'ta. Az evet. önce dediğim gibi öğleni kılamayınca öğleni sünnetini daha sonra kaza ediyor. Böyle ayırıyoruz mertebe mertebe. İkinci günden önceki dörde gelince burada da Ali radiyallahu anh'ı birkaç yönü sahabe ikinci günden ateşten zara atılır. Bu da fazlalıkına dönük makineler var. Şimdi bir gün burada burada ee, 5 vakit tane müdahal komet bulmanlara böyle bir dereceye, buna böyle bir derece, böyle bir derece Evet. Bu denli yani, rivayetler var. Şimdi bu meclisünü topladığımızda ben e, kirliğimizi falan topladım. var. Ime? Abdullah Bu tarihlerden gelen, bu rivayetler sayı olarak gelen mesela, Allah Resulü'nün neredeyse terk etmediği zamanı kıldı.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 Peki hocam, aklıma geldiği için soruyorum. Mesela kim güzelce abdest alır, kamilen yani, sonra iki rekat namaz kılarsa Allah onun günahlarını affeder diyor mesela. Niye? Bu da şimdi mesela diğerleriyle uyum sağlıyor mu? Şekilsel olarak. Evet, evet, evet, yani? Bu dediğimiz güzel abdest abdest namazıdır. Evet. Bu abdest namazıdır. Ve burada günahları bağışlanır denilirken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 Anladım. Benim için zaten onlar 10 haftada kullanılır. Anladın mı? Anlamalar için de Allah Evet. Allah'a emanet olun. Biz Amin. Sağ ol Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Peki, Ömer, arkadaşlara selam söylemek istiyorum. Emredin de selam ve Berekatuhu. Aleyküm.